Beyse bana bir şey kötülük yapsa, üzülsem. Evet. Anladın mı? Onu evet. arkadaşıma söylesem gıybet mi olur? Peki, soralım hocamıza. Teşekkür ederiz Rukiye Hanım. Tekirdağ sizlere selamlar, saygılar. İkinci sorudan başlayalım hazır derseniz hocam. Yani birisi bize hakaret etti, kötülük etti. Ee, onu başkalarına anlatabiliriz. Bu gıybet Falan adam bana hakaret etti. Falan adam e, beni dövdü. Falan adam benim paramı Vermedi, alacağım vardı kendisinde, borcunu ödemedi. Evet. Yani falan adam şöyle kötülük yaptı demek gıybet değildir. Niye? E çünkü başkalarını ona karşı siz tedbirli olmaya ça çağırıyorsunuz. Yani haberiniz olsun. Bu adam tehlikelidir. Haberiniz olsun bu adam borcuna sadık değildir. Buna borç para vermeyin veya borca mal satmayın. Bu sizin paranızı vermiyor, vermez. Haberiniz olsun veya şöyle kötülük yapar, böyle kötülük yapar. Buna karşı kendi tedbirlerinizi alın diye uyarmakta e, sakınca yoktur. Ve bu gıybet sayılmaz. Gıybet nedir? Adam diyelim ki, Efendim yakışıklı biri değil, ya o çirkin, ya tip sizin teki mesela. kişinin Veya, yüzüne e, Ya şeyler. niye söylüyorsun? Buna ne gerek var? Adam cahizin, Allah o şekilde yaratmış. Niye onun aleyhinde konuşuyorsun? Veya evet. ne bileyim adam e, sinirli bir adam, o yaramaz ya, sinirli'nin teki, ahlaksızın teki. Kardeşim niye söylüyorsun? Ne gereği var? Evet. Adamı üzecek şeyleri arkasından söylemen gıybettir. Gıybetin tarifi bu. Mümin bir kardeşini, Müslüman bir kardeşini duyduğu zaman hoşuna gitmeyecek ve hak etmediği bir şeyi söylemen, arkasında söylemen gıybettir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zikruke ehake bima yekrehu. Mümin kardeşini duyduğunda hoşlanmayacağı bir şekilde anlatman bu gıybettir diyor.